Yeah. sikaste Kainat. Bugün 25 Şubat Perşembe. Bat tekrar başlıyoruz. Merhaba Kainat. Bugün 26 Şubat Cuma. Yıl 2016, ay 2, gün 57. Kasım 111. 1437 Hicri Cemaziyelevvel 17, 1431 Rumi Şubat 13. Fırtına. Günün rubayisi, yaşamını akla uydurman gerekir ama bilmezsin akla uygun olan nedir? Bereket eli çabuktur zaman ustanın, başına vura vura sana da öğretir. Ömer Hayyam, Sabahattin Eyyuboğlu çevirisi. Günün tarihi, yazar, eğitimci ve siyaset adamı Hasan Ali Yücel 55 yıl önce bugün 26 Şubat 1961'de vefat etti. 1897'de İstanbul'da doğmuştu.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 cerises sifflera bien mieux, le maire le moquait. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, Pendant d'oreilles Cerise d'amour robe Pareilles Tombant sous la feuille En gouttes de sang Mais il est bien court Le temps des cerises.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 Cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur. Fortune en mettant Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı haftanın son Açık Gazete'si. Hemen Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Yves Montan'dan Le Tant de, adlı parçayı dinledik yani. Kiraz Zamanı Fransa'da 1866'da yazılmış Jean-Baptiste Clément'in sözleri ve Antoine Renard'ın bestesiyle son derece ün kazanmış bir şarkı ve kuvvetle de Paris Komünü ile ilgilendiriliyor, bağlantılılandırılıyor. 1871'deki komünarların katledilmesi Böyle düşen kırmızı kirazları da kan damlalarına benzetenler olmuş Böyle bir şey Biz neden çaldığımızı Tabi gene aynalardan bakalım Eduardo Galeano Komüncü kadınları anlatacak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 Petrolöz adını takmıştı. Kadınların oy kullanması talep ettikleri haklardan biriydi. Bir önceki devrimde 1848 devriminde komün hükümeti bire karşı 899 oyla yani bir oy hariç oy birliğiyle bunu reddetmişti. Kadınlara oy kullanma talebini. Bu ikinci komün de kadınların taleplerine kulaklarını tıkamaya devam ediyordu ama...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 Evet, tarihte bugüne de bakalım. 1616'da bugün Galileo, Galilei e, Roma Katolik Kilisesi tarafından resmen yasaklanıyor. Yani dünyanın güneş etrafında bir yörüngede olduğunu öğretmesi de söylemesi ve savunması da yasak. 1815'te de Napolyon Bonaparte Elbe adasından kaçıyor. Ve bir yüz günlük iktidarı daha olacak. imparatorluk olarak Fransız devriminden sonra. Evet. Tarihte bugünden sonra günümüze gelelim. İlginç bir durum var. Anayasa Mahkemesi Dündar ve Gül için hak ihlali var dedi. Ve Anayasa Mahkemesi Can ve Dündar Can Dündar ve Erdem Gül Artık özgür kaldılar Tarihi bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden sabaha karşı üç buçuk sularında Mahkemenin 3'e karşı 12 oyla Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti Yüksek Mahkeme ve Kararını 14. ağır cezaya gönderdi Mahkemeden de çok geç saatlerde alınan tahliye kararı sonrasında 15-30 civarıydı yanılmıyorsa, Dündar ve Gül yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmışlar. ve e, ilginç dünyada da geniş yankı uyandıran bir karar sınır tanımayan gazeteciler örgütü Genel Sekreteri Kristof Döluar, Anayasa Mahkemesi Türk yargısının onurunu kurtarmıştır. Can Dündar, Erdem Gül ve aileleri için rahatladık demiş. Cumhuriyet Gazetesi tahliye fotoğraflarını basabilmiş mi? Yetiştirebilmiş mi? Evet yetiştirebilmiş. Güzel. Yetiştirebilmiş. İnternet sitesinde video hali de var. Oradan da izlenebilir. Şimdi zaten izleyeceğiz. Şimdi ilginç bir şey aslında bu sabah karşı olmasına rağmen gayet ayrıntılı bir kapsama yapmış. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati de. Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararını içtenlikle karşılıyorum demiş. Ta 119 19 Ocak 2014'te başlayan Hatay ve Adana'da silah yüklü tırların durdurulması. 2015-29 Mayıs'ında da gazete genel yayın yönetmeni Can Dündar, işte Erdoğan'ın yok dediği silahlar başlıklı haberi yayınlaması. 2 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dündar hakkında şikayet dilekçesi sunması. Yani süreci de şöyle verelim. 26 Kasım'da da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dündar ve Gül'ü ifadeye çağırıyor. Aynı günde tutuklama kararı verdi. 3 Aralık'ta da Dündar Bey Gül'ün avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlardı. Evet. Avrupa Konseyi de Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak ifade özgürlüğü için kendisini göstermeye devam edeceğine güveniyoruz demiş. ...devamı da gelsin diyor. Uluslararası Basın Enstitüsü... ...Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının... ...halen temel haklar... ...olduğunun göstergesi diye bir... ...demeç vermiş. Almanya'da... ...Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü için... ...önemli... ...temel bir karar demişler. Bugünkü gazetelerde... ...Cumhuret Gazetesi... ...tabii gayet iyi... ...takip etmiş Hı. ve davanın... ...çöktüğünü de anlatıyor deliller tamamen gazetecilik faaliyeti demesi davada beraat kararı verilmesi ihtimalini güçlendiriyor diye bir yorum yapmış. Türiyet e, gazetesi manşetten, manşetten vermiş. AYM tahliyesi diye o da yakalamış ve Avrupa'dan Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne övgüyü de belirtiyor Güven özel. Mesela Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Turbjörn Yagland'ın karar Türkiye'de bağımsız bir anayasa mahkemesinin önemini gösteriyor demesini ön plana çıkartmış. Bir de Zaman Gazetesi'nde var. Gazeteciler 92 gün sonra Özgür diyor. Basılı, basından bahsediyorum yani. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Dündar ve Gül tahliye edildi. Basın konseyi de Türkiye'den anayasa mahkemesinin verdiği karar tarihi, e, tarihi karar emsal oluşturur demiş Evet tahliye edilmeyen gazeteciler de var ama onları da hatırlatmak lazım tabii sanırım Kaide ile bağlantılı olduğu öne sürülen taşıya örgütüne kumpas kurdukları iddiasıyla yargılanan polislerin ve Samanyolu yayın grubu başkanı Hidayet Karaca'nın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedilmiş Gültekin avcı var ve tabi Mehmet Baransu var çeşitli davalardan 32 kişi galiba Ben şeye baktım kısaca basılı elimizdeki yaklaşık 12 gaz gazta galiba biz. Ee, bu sözünü ettiğim cumhuriyet, hürriyet ve zaman dışında hiçbirinde yok. Ya zaman yetiştiremedi, zaman darlığından yetiştiremedi diyeceğim. Ya böyle Ay bir teknik durumda olabilir ama şey kararı, tahliye kararı önceden verilmişti. Yani tahliye edilmelerini veremeyebilirler. Ama tahliye kararı önceden verilmişti. O yetiştirilebilir galiba. Bence yani hürriyet, cumhuriyet ve zaman yetiştirebiliyor sabahsızlığı. Matbaalarla alakalı bir durum Bu olabiliyor. Durmaları... Hı -hı. Yani herkes aynı matbaada çalışmıyor. Daha doğrusu aynı matbaada çalışan gazeteler oluyor. Ve sıraya girmeleri gerekiyor vesaire Hı, gibi durumlar var. Örgür düşünce de varmış. İşte. Yani geri kalanı belki de olanakları sınırlı işte sabah. Ama marşın. sabah vesaire gibi e, Gazetelerin muhtemelen kendi matbaaları vardır. Çalıştığı yerler vardır ve hızlı bir şekilde Dağıtını istediği şey çıkarabilirler. Evet onlar görememiş nedense. E yarın görürler ya da yarın göremezlerse zaten. E, problem hiç vardır. görmezler bence. E, o kadar zor değil Canlı Ünder'in çıkışını görmemek. Evet yani sabah akşam Yeni Şafak Star gazeteleri ya yetiştirememiş ya da görmek istememiş diyelim ve geçelim. Şimdi elimizde önemli bazı sesler var. Onlarla başlayabiliriz. Yalnız ona geçmeden birkaç küçük haber verelim. Önemli birkaç haber. Büyük fırtınalar, kasırgalar kasıp kavuruyor Amerika'nın bir bölümünü. Güney ve doğusunu Amerika Birleşik Devletleri'nin iki gün boyunca. En az yedi kişinin öldüğü haber veriliyor. İki yaşında bir çocuk da ölmüş Virginia'da mesela ve çok bir de Irak'taki Taşeronların yani silah tacirlerinin Pentagon'un sözleşme yaptığı miktar geçen yıla göre 8 kat artmış yani muazzam bir silahlanmaya doğru tekrar gidildiğini de belirtebiliriz. Bu da önemli. Zaten e, çeşitli haberlerden de görüldüğü gibi mesela e, şeye de e, drone savaşı özellikle Afrika'ya gizli üsler üzerinden Amerika çok ilerletiyor diye eee intercept'te çıkan önemli bir haber var. Joshua Hammer'ın. Yani e, dünyanın dört bir tarafında zaten 1000 aşkın sayıda üssü olan e, Amerika şimdi de Afrika'ya gizli bir üsle derinleştirmeye Boko Haram'ın peşinde gidecekmiş. Boko Haram demişken de Somali'de en az 180 Kenyalı askerin öldürüldüğüne dair bir şey var. El Şebap. Şebap örgütü. Evet. El Şebap mı? El Şebap nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Ee, henüz bir açıklamada gelmemiş ama Somali'nin güneybatısındaki El Ade üstüne yapılan saldırılarda yüze yakın Kenyalı askeri öldürdüklerini duyurmuştu. Şimdi 180 olmuş ve bu eşyababın kurulduğu tarihten bu yana düzenlenen en kanlı saldırı olarak tarihe geçecekmiş. Yani silahlanmada, üslerde, e, silah e, satışlarında, ihracat ve ithalatında, imalatında çok yükselme var. Bir günde öldürmüşler. 180... 180'den fazla askeri. Ee, yaklaşık 22 bin askeri bulunuyor Kenya e, Afrika Birliği'nin bölgede. Ve 4000'e yakında Kenya askeri. Bu askerlerle alakalı aynı zamanda çeşitli hak de yaşandığına dair haberler geliyordu. Ama çok muazzam bir rakamdan bahsediliyor. Evet. Öte yandan da çok önemli bir başka sorun olarak da şeyden bahsedelim. Dünyanın en büyük sorunu Suriye'deki savaş, iç savaş ve bölgesel savaşsa ona bağlı olarak da Belki de onu bile aşacak boyutta göçmen sorunu var. Ee, çok can alıcı e, gelişmeler oluyor aslında. Avrupa Birliği medeniyetini de zaten çöpe atmaya hazırlanır gibi bir karar aldı protokol. 16 Avrupa ülkesi Balkanlar ve Orta Avrupa'dan e, göçmenler geldikleri yere gönderilmeli diye. Yunanistan'a Oradan yapacaklar. Evet, böyle ve bu Yunanistan büyük ölçüce çekmiş şeyden. Macaristan'da, bir Ama... yanda, Avusturya'da. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağıldı. dağıldı dağıldı bir dağıldı aynı aynı şey zaman yalım. oldu ee, ve şeyde de e, bunu protesto etmek için ayrıca da e, çok büyük bir gerilim var. Yani e, Doçeveli'de çıkan bir haber dedi, bir haber analizde dedi. Acaba e, Avrupa e, Birliği'nin sonuna mı geldik? Avrupa medeniyetinin gibi haberler ve haber analizleri de çıkıyor Onu da. Bu, bu haberlerin uzattık. sonuna da galiba Avrupa Birliği'nin sonuna geleceğiz. Evet, bitmiyor. Bitmiyor. Hı. Yani yaklaşık 6 aydır sürekli Avrupa Birliği'nin sonuna mı geldik? Haberleri geliyor. E galiba devam da edecek gibi duruyor. Ama gelince zaten Avrupa Birliği'nin sonunda Avrupa... bir daha konuşamaz hale evet, geleceğiz. Şimdi doya doya konuşun. Belki ileride hiç konuşamayacaksınız Avrupa Birliği'nin sonuna mı geliyoruz diye. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla ya da gazetede okuduğunuz haberle. Evet ve bu konuda Bruno Stanyo Ugarte adlı yetkili diyeyim. bu konuların uzmanlarından Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme örgütünün Yardımcı Başkan Yardımcısı e, şeye bir ziyaret etmiş Midilli'ye ve gözlerime final yanamadın diyor. Dünyanın bütün şeyleri orada diyor. Can yelekleri ama canlar yok ortada diyor. Hmm. Yelekleri var, canlar gitmiş diyor e, ve bir muazzam mezarlık olmuş orası. E, ama şey mezarlığı can yeleği mezarlı ve çok önemli bir şey yapıyor orada insanlarla Bağdat'tan gelen ve insanlarla Halep'ten şuradan buradan gelen mültecilerle mülakatlar yapmış ve Avrupa Birliği'ne bir önerim var diyor. Bu Brüksel'in steril o aptal şeylerinden salonlarından çıkıp Midilli'de bir toplantı yapsanız çok farklı <gülüyor> zirve yapsanız çok farklı görünebilir Bunu, ...bu işin sonu kötü demiş... ...onu da ben... De ...haber olarak benim bunu da Common Dreams'den gördüm... ...bir de Mısır'dan haber var benim elimde... ...Mısır Cumhurbaşkanı Abdül El-Sisi'nin... ...ülke ekonomisine yardımı olsun diye... ...kendimi bile satarım sözleri... ...sosyal medyada epey bir alay alınmış... Ee, ...internet üzerinden... ...alışveriş sitesi ebay'de bir kullanıcı sisi... ...satışa çıkarmış... ...ve fiyatı açık arttırmaya çıkarıyor... E, açık arttırmada teklif edilen fiyatların birkaç saat içerisinde 100 bin dolara açtığı söyleniyor. Hı -hı. Güzelmiş. Evet şimdi e, dönelim. Son bir haber daha var. Takip yapmamız lazım. Çünkü iki gündür konuşuyoruz. Üçüncü günde oluyor bugün. Mars ve Snickers'lar Türkiye'de toplatılacak mı diye soruyordunuz. Evet. E, toplatılacakmış. E, Snickers sadece Snickers arka ürünlerde sorun olabileceği ifade edilmiş. Mars gıda e, Türkiye tarafından yapılan açıklamada 3 e, Snickers'lar toplatılacakmış. Dünya genelinde 55 ülkede milyonlarca ürünü toplatma kararı almıştı Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda devi Mars, Türkiye'den de Snickers 80 gram, 5 paket ve Snickers Minis ürünlerin toplama toplanacağına İnternet sitelerinde telefonlar dolaşıyor, oraya da bağlantıyla geçilebilirmiş. Evet, 24 saatlik bekleyiş konusunda surda, o, o konuda arkadaşlarımızla konuşma fırsatı bulacağız. Orada çok vahim Güneydoğu'dan son derece feci bekleyişler var. Onların bağlantı kurup beşer dakika oradaki dostlarımızla, gazetecilerle konuşma fırsatı arayacağız. Bir de e, Cerattepe'de de gene bir yer, e, Tepe sözünün e, 24 saat sürmediğine ilişkin haberler var. Artvin'in Tepe bölgesinde jandarma ve polis eşliğinde çıkarılan Cengiz Holding'e ait, Etibakır, AŞ şey, çalışanları iş makineleri eşliğinde çantiye kurmak için çalışma başlatmışlar. Yer tahsis izni vermemişler ama bunun üzerine başka şeyler Var. Yani Başbakan o, mı insanları kandırıyor şimdi o zaman yoksa şirket yetkilileri mi insanları kandırıyor bir şekilde bir yoksa kandırma ikisi söz konusu mu onu da anlayamadık ama e, bu bakan, kadar söz verildi şirketine masaya. yer teslimi yapıldı diye o sırada cerrahlık edildi diye ve şimdi can dündara dönelim ve e, onun e, çok e, hareketsiz sabahın erken saatlerinde hoş bir e, karşılama oldu. Onları getirdiler. Can Dündar konuşuyor. Beklettik sizi. oldu? Kaldırma abi maçı, kaldırma ya. Tamam. tamam Geçmekte oldu. Sizde çok beklettik aslında. Galiba hı. bizi bekletenlerin hakkı niyeti 25'inden 26'a günün dönmesiydi. Abi Eylül başlangıcı. 26 günü biliyorsunuz 26'sı oldu. <Gülüyor> ee, kendisine buradan Doğum gününü kutluyoruz ve böyle bir tahliye kararıyla tutamaktan dolayı da çok kutluyuz. Biz evlilik yazarımızda girmiştik biliyorsunuz. Bizden içeri attırmıştı diyelim. Biz de yaş gününde tahliye olarak yani bir doğum günü armağanı vermek istedik. Gün gelecek, gelecek, gelecek. Yani çok tarihi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararı sadece bizim değil, bütün meslektaşlarımızın, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önünü açmıştır. Hakikaten saraya tabi olmayan bir yargı kurumu, saraya tabi olmayan bir medyanın önünü açacak çok tarihi bir karar verdi. Türkiye'de gazetecilerin ödediği bedelin yanında bir hiçtir. ay yattık. Bundan şikayet edecek değiliz. Bu kadar içeride yatan gazeteci, bu kadar bunun bedelini ödemiş insanlar varken bakın cebimdeki mendil, Abdi İpekçi'den gelen mendil, Şubun'un gönderdiği mendil. Ee, bu meslek bu haberleri yayınlayabilmek adına, Batın Özgürlüğü adına ölüm bedelleri ödedi. Onun için bizimki onun yanında elbette bir hiç ama dünyaya ses verebildik. Direndik, diler sayesinde dik durduk, sonuç aldık ve e, gördüğünüz gibi bize her türlü iftirayı, her türlü tehdide rağmen bugün karşınızda e, o haberleri savunabilecek noktaya geldik. Bir grup insana teşekkür borcumuz var. Öncelikle burada o küçücük çadırdan bize umut aşılayan, umut nöbetçilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Küçücük bir çadırın koskoca bir sarayı dize getirebileceğini gördük burada. ...ve bununla gurur duyuyoruz. Gazetemiz arkamızda durdu. Her dakika gazetedeki arkadaşlarımıza, avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Vekiller hiç bizi yalnız bırakmadı. Onlara teşekkür ediyoruz. Sizlere ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. En önemlisi ailelerimiz hep yanımızda oldular. Eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz koşturdular bizler için. Onlara teşekkür borçluyuz. Ceza infaz kurumu çalışanları çok iyi davrandılar bize. Onlara teşekkür ediyoruz. Jandarma keza çok iyi davrandı. Herkesten yakın ilgi gördük. Şunu söylemek zorundayım. İçeri girerken bir tek şey diliyordum. O bizi buraya tıkan nefret, kin, öfke bizim içimizde salmasın. Bizi zehirlemesin. Ve biz zehirlenmeden çıktık. Kin duymuyoruz, öfke duymuyoruz ama mücadele etmeye çok kararlıyız. Eskisinden de yüksek bir sesle, daha yüksek bir sesle kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Henüz bitmedi, biz tahliye olduk ama biliyorsunuz davamız devam edecek. Bu bir basın özgürlüğü davasıdır. Biz çıktık, 30'u aşkın milletvektaşımız içeride. Biliyorum ki bu karar onların da yolunu açacaktır. Onların mücadelesinin takipçisi olacağız sonuna kadar. Evet Can Dündar'da Erdoğan'a doğum günü hediyesi vermek istedik diyor. Biz evlilik yıl dönümünde içeri girmiştik. Bu da kendisine doğum günü hediyesi oldu diyor. Basın özgürlüğünün anayasa mahkemesinin kararı basın özgürlüğünün saraya tabi olmayan bir medya kurumuna bir karar bir ders verdi. Bizim ödediğimiz bedel Türkiye'de gazetecilerin ödediği bedelin yanında bir hiçtir diyor ve şeyi de önemli belirtiyor. O küçücük çadır, yani nöbet çadırı ki bazı gazeteciler, iktidar yalnız, bazı gazeteciler nöbet bile yokmuş orada. O bizi uyduruyorlar de, deyip sembolik bir şeyi de 24 saat orada nöbet tutulmasını beklediklerini düşünenler de vardı. Anlaşılan gazeteciler arasında. Her neyse o küçücük bir çadır saraya direndi. İşte Cerattepe'de bize gösterdi diyor bir başka konuşmasında. Şimdi Erdem Gül'ün konuşmasına da kulak verelim. Gazetenin Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Erdem Gül, 92 günlük tutukluluğun ardından dün bu sabaha karşı yaptığı, Silivri Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamada keşke olmasaydı, keşke mahkeme, anayasa mahkemesine işi bırakmasaydı diyor. Niye devam edeyim? Aslında e, bizim açımızdan e, bir tane hatırlatma yapacağım. E, Ahmet Ahmet Kay hatırlatması yapacağım. Keşke olmasaydı. Biliyor e, Bu da bir keşke olmasaydı hikayesi. Keşkeleri devam ettirirsek Anayasa Mahkemesine sadece kişisel kendimiz canlı ikimiz için değil, Türkiye'deki demokrasi özgürlükler her türlü özgürlüğün önündeki engellerin aşılması yolunda attığı hukuki adım için Türkiye adına teşekkür etmemiz lazım. Ama keşke olmasaydı, burada bir daha söyleyelim keşke bunu mahkeme yapsaydı keşke bu tutuklamayı yapmasaydı yani mevcut mahkeme bunu yapsaydı anayasa mahkemesinin işi bırakmasaydı o halde hukuk sistemiyle ile ilgili daha Türkiye'de alınacak yollar olduğu sonucunu çıkarıyoruz basınla ilgili söylememiz gereken şeyler var. Can söyledi Biz çıkıyoruz ama bu basınla ilgili tutuklu gazeteciler meselesinin bittiği anlamına gelmez. İçeride arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra da basına yönelik baskılara karşı her türlü birlikteliğin sürmesi gerekiyor. Bir başka şey belki söyleyebileceğimiz. Can da onu. Bunu çok büyük bir, e, hani kendimizi çok öne koyarak ciddi bir Türkiye'nin demokrasi tarihinde, düşünce özgürlüğü tarihinde çok çok büyük bir olay olarak görmüyoruz. Asıl olan bütün basının Türkiye'de daha ifade özgürlüğünü isteyen, her türlü özgürlüğü isteyen, buna bir de barışı istersek, tutlaşmanın karşılığı olarak barışı eklersek, her türlü özgürlüğü ve barışı isteyen insanların birlikteliğidir. Bizi burada... Hiç moralimizi bozmadan 92 gün e, e, yazdığımız sadece haber nedeniyle ayakta tutan da sizin varlığınızdır, gazetecilerin varlığıdır, hukuka olan inançtır ve bu da mücadele gerekiyor. Ayrıca sizi çok tutuyoruz, daha fazla laf uzatmayalım. Son bir cümle, biz e, diğer tutuklulardan farklı olarak gazeteci tutuklularız. E, i̇çeride 92 gün boyunca bizim işlerimizi, yani bizim tutuklularla ve hükümlerle ilgili işleri gören infaz koruma memurları var. Onların özlük ve başka türlü hakları var. O hakları da buradan duyurmayı bir borç biliyorum. Buradan kadın evi Merak mı? Vallahi edin. bilmiyoruz. Şu anda saat 3 olması hesapta yoktu bu kadar gecikmek. Şimdi zannediyorum yarın gündüz gazetemizde <gülüyor> buluşmak daha iyi. olacak. <gülüyor> okurlarımızla evimize gidip ondan sonra yarın okurlarımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Ankara'da <gülüyor> yargıçlar varmış. Bunu haberdar olsun ve çok sevindim. Dilerim bütün Türkiye'de bu yargıçların bu kararından diğer yargıçlar da paylarını alırlar ve bugüne kadar verdikleri bu haksız kararlardan dolayı bu Çok teşekkür ederiz arkadaşlar geldiğiniz için. Evet Can Dündar ve Erdem Gül serbest kaldılar bu sabah karşı bu sabaha karşı 3 civarında ve Anayasa Mahkemesi kararının tarihi bir kararın sonucunda kaldılar. Ee, Adalet ve Kalkma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan ve Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler de bunu artık casusluk serbest diye yorumlamışlar ve suç. Yani Fatih Tezcan ama bu bir suç evet. e, duyurusu olarak da görülebilir. Anayasa Mahkemesi kararını ihanet diye vatana ihanet diye yorumluyorlar. Herhalde bir soruşturma da açılacaktır. Cemil Barlas da İşte bu yüzden yine anayasa demiş, anayasa mahkemesi her zaman potansiyel kriz konusudur. İsterse devleti bile kilitler demiş, ciddi bir e, soruşturmayı da gerektirebilirler. Son olarak da Cilsi bir cezaevi önünden bağlandığı Halk TV'ye yayında süreci değerlendiren Can Dündar, e, son cümle olarak da şey demiş... Bu da yanışmanın gerileteceğini düşünüyorum. Direnen kazanır bunu Cerat Tepe halkı gösterdi. Bizi içeri attıklarına pişman olacaklar diye konuşmuş önemli bir karar. Açık I found my dream. Domino'nun efsanevi bir müzisyen ve onun da çok iyi bilinen şarkısı parçası. Antoine Dominique Fats Domino. 26 Şubat 1928'de New Orleans'de Louisiana'da doğmuş ve artık klasik olmuş, anıtsal olmuş bir müzisyen. Blues, rock'n'roll'un da kurucu babalarından sayılıyor, Müthiş bir piyanist, aynı zamanda şarkı yazarı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, Açık Radyo burası, Açık radyo.com.tr ve açık gazetede de, Güneydoğu'daki haber nöbeti için gazeteci sayısının e, 34'ü de bulduğunu belirtelim e, ciddi bir gazetecilik faaliyeti yürütüyorlar bağımsız gazeteciler e, yani, pek çok e, arkadaşımız orada şimdi e, Pelin Cengiz de haberdardan Konuşuyoruz. Dün açık radyo adına da Nevin Sungur'la konuşmuştuk. Pelin, Cenz, Pelin merhaba. Merhabalar günaydın. Merhaba günaydın. günaydın. Nasıl hayat? Yani bu soru Aa, çok zor bir soru, ama. hayat e, yani hayat bir yanıyla devam ediyor ama bir yanıyla da e, bir çatışma hali e, sürüyor e, burada. E, sabahları bomba sesleriyle uyanıyoruz. Geceleri bomba sesleriyle e, yatıyoruz. E, ama tabi Ee, öte yandan e, Sur'da işte 3-5 mahallede hala daha devam eden bir e, çatışma hali var. Orada aşağı yukarı 200 sivilin e, olduğu belirtiliyor. E, bu sivillerin buradan güvenli bir şekilde çıkartılması konusunda e, valilikle buradaki e, sivil bir grup içinde aydınlar var. E, Diyarbakır'ın önde gelen isimleri var, iş dünyasından insanlar var, sanatçılar çeşitli TK temsilcileri. Onlar burada birkaç gündür e, sürekli varlıkla istibat halindeler, sürekli bir girişim e, içindeler. E, bu insanların en güvenli şekilde nasıl e, tahliye edilebileceği ile ilgili. Ama e, iş elinde sonunda bir yerde bir şekilde kilitleniyor ve e, ümitsizlikle ve sonuksuzlukla sonuçlanıyor yani her gün yeni bir ümit doğuyor ama akşam olduğunda bir ümitsizlik ve çaresizlik hali tabi biz buraya esas itibariyle bölgedeki meslektaşlarımız gazeteci arkadaşlarımızın hem çalışma şartlarını yerinde görmek yerinde onların çalışma şartlarını yerinde görmek için hem de yaptıkları haberlerin Türkiye kamuoyunda yeterince yer bulabilmesi, yeterince duyulabilmesi için onlara destek olmaya geldik. Evet. Bu haber nöbetinin dördüncü grubu. Ben dördüncü grupla birlikte geldim. Aşağı yukarı biz buraya dokuz, on gazeteci geldik. Bugün bizim üçüncü günümüz. Ve yani büyük bir cesaret, açık yüreklilik ve aynı zamanda da inanç gerektiren bir mesleği icra etmeye çalışıyorlar. Evet yani Aram Ekin Duran' da var T24 blogdan yazı evet. blog yazarı Demokrat haberden Aysel Kılıç noktadan Gülis Kara olan Vural. ki biraz sonra da onu da soracaktım. Hı hı. fotoğraflarının silindiği Güneydoğu'yu evet. haber nöbeti için giden evet. gazeteci sayısı 34'ü bulurken Gülis Karaoğlu'nun özel harekat polislerince dün alıkonuldu ve fotoğraflarının silindiği haberi vardı. Evet. evet aslında o şöyle oldu biz Sur içinde, yani sivillerin polis kontrolüyle girebildiği bir bölgede Dicle ve Fırat Kültür Merkezi'nde Ee, bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş e, insanların aileleri ve hala da e, sur içinde kalmış olan e, sivillerin yakınlarından oluşan orada bir dayanışma nöbeti tutuluyor. E, biz o e, nöbet yerine e, gittik orada işte gerek orada o nöbeti tutan insanlarla sürekli orada HDP milletvekilleri de e, bulunuyor e, Sibelliği kalp mesela e, evet. sürekli e, büyük oranda orada bulunuyor. Ee, biz tam o e, görüşmelerimizi yaparken Güliz e, e, biraz daha o e, koridorun e, açılacağı, e, daha doğrusu işte yani açılma ihtimalinin olduğu e, koridor sınırının olduğu yere kadar gidip birkaç e, kare fotoğraf e, almak istemiş. Orada kısa süreli bir alıkoyma e, oldu. E, fotoğraflarının silinmesinin ardından e, tekrardan Serbest bırakıldı yani yani gerçek anlamıyla bir gözaltı diyemeyiz ama kısa süreli bir alıkoyma durumu söz konusu. Evet kendisi de şey demiş yani içer, içeride masumların olduğunu mu zannediyorsun demiş sadece fotoğraf çektiğini söyleyince evet. polislere o an evet. itiraz edemedim. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyordum bana içeride masum insanların olduğunu mu zannediyorsun dediler diyor ama bildiğimiz kadarıyla mesela Ee, çocuklar da var e, Çocuklar var. Evet, evet onların evet, masum evet. olduğunu zannediyoruz en azından. Evet, evet çocuklar var. Dün işte bu e, valilikle e, sivillerin tahliyesi e, konusundaki görüşmeler sürerken oraya e, bir e, ağır bir bombalama e, gerçekleştiği ve e, 22 kişinin ağır yaralandığıyla ilgili e, içeriden arayanlardan bilgi geldi yani ve Hatta yani bir çocuğun da bu yaralılar içinde olduğu söyleniyor tabi irtibabat zaman zaman içeriğiyle kesildiği için her zaman çok sağlıklı bilgi akışı olamıyor ama dün akşam akşam saatlerinde akşam saatlerinde maalesef böyle bir şey gerçekleşti bugün yine tekrar görüşmeler devam edecek dün gece bazı sememplerde de çatışmalar ve karakol saldırıları olduğu yönünde bir takım söylentiler var. Ben dün Azadi TV'de haber nöbetini tuttum. Bu sabah da Azadi TV'ye geldim. Buradaki arkadaşlarla bazı yerlere gidip haber takibi yapacağız yine. Tam olarak yani dün gece yaşananların da Ee, ne olduğunu e, anlayabilmiş değiliz henüz. Hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, ve, evet yani gelişmeler e, yani evet. umalım yani Türkiye'nin batısından e, umutlu haberler geldi. E, sevinçli haberler geldi. Evet. Can Dindar ve Erdem Gül'ün tahliyesi. E, i̇nşallah e, Türkiye'nin doğusundan da e, ümitli, sevinçli haberler e, Türkiye'ye Gönderebiliriz inşallah. Evet, giderken son bir şey sorayım. Silvana doğru yola çıkacaksınız galiba, değil evet, mi? Evet, birazdan yola çıkıyorum. Evet, Silvana doğru. Ondan önce bir tek şey daha sorayım. Yani bir İskoç parlamenterin surda gözaltına alınıp bırakıldığı gibi tuhaf bir haber var. Evet. İngiltede evet. E, dün, e, evet. Dün, evet. Dün bir seyyar karakolda e, kendisi birkaç saat. E, Yani on, yani tabii aslında bir gözaltı ama e, polisler onun e, alıkoyma e, olduğunu e, söylüyor. E, yani aslında terminolojiyi e, değiştirince bir şey fark etmiyor. E, kısa süreli bir gözaltı gerçekleşti. E, Natalie McGarry. Efendim? adı. E, evet, evet. E, İskoç e, parlamenteri kendisi kötü muameleye orada e, tabi tutulduğunu Söyledi daha sonra serbest bırakıldı akşam saatlerinde yani öğlen saatleri gibi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılıyor dün böyle bir şey yaşandı yine yani buralarda aslında bu işler biraz rutinleşmiş artık kimsenin hayret etmediği evet. gelişmeler ama tabii Avrupa açısından Avrupalılar açısından çok fazla hazmedilebilir şeyler değil, değil ama diyorsun. bu da buraların günümüzdeki gerçeği diyelim. Evet bu bir skandal demiş. Evet kendisi de zaten. Pelin evet. Cengiz çok teşekkür ederiz. Ben Haberleri teşekkür haberleşiriz. <gülüyor> Görüşmek üzere. Evet. Pelin Cengizle konuştuk haber nöbeti dördüncü haber nöbetiydi e, aralarında e, noktadan Güliz Karaoğlan Vural'ın insan haberden gülüşen iş yerinin Today's Zaman'dan gülten Üstün Dağ'ın serbest gazeteci Leyla Alp'in e, açık radyo'ya da e, haber yapan Nevin Sungur'un haberdardan Biraz önce konuştuğumuz Pelin Cengiz'in ve P24'ten Yavuz Baydar'ın da yer aldığı dördüncü haber nöbeti grubu Aram Ekin Duran'ın da adını verdik. Demokrat haberden Aysel Kılıç'la beraber evet rutin hale geldiğini söylediler. Şimdi bir bağlantı daha yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu şey 24 saatlik bir durum. Evet vardı şeyi yani 24 saat içinde bir serbest bölge bir koridor açılması mı nasıl tarif edeceğimi de tam bilmiyorum ama bir çığlık halindeydi oraya giden bir heyetten yaralı ve şey durumda olan cenazelerin alınabilmesi ve orada bir 24 saatlik ateşkes hiç kimsenin ateş etmemesi bu savaş durumuna bir ara verilmesi isteniyordu. Çok acayip haberler de geliyor. Birbiri ardından 137 cenazenin kimliğinin henüz belirlenemediği haberi var. Mesela Hatice Kamer'in bildirdiği gibi Cizre'de hayatını kaybeden Mahmut Bulak'ın cenazesi 10 Şubat'ta defnedilmişti bir fotoğrafla sokağa çıkma 74. gününde Demokratik Bölgeler Partisi, Meyader ve Mezopotamya Hukukçular Derneği de Cizre'de yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için oluşturulan bir kriz masası kurdular ve onun raporunu yayınlıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı da dün yaptığı bir açıklamada operasyonda toplam 665 kişinin öldürüldüğünü söylüyor tabii öldürüldü demiyor toplam etkisiz hale getirildi terörist sayısı diyor 665 yani bir yandan sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor 2 aydan fazla süren bir operasyonlar ve sokağa çıkma yasağı var diğer yandan da çok yürek yakıcı bir terim bu bilemiyorum nasıl yorumlanabilir ama cenazelerin kimlikleri tespit edilemiyor 3 bodrum katından 167 cenaze çıkartılarak çevredeki il ve ilçe hastanelerine gönderildiği haberi var. Ve teşhis edilmeyi bekleyen cenaze sayısı ise 137. İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Avukat Erdal Kuzu da BBC Türkçe'ye mesela DBP'nin Parti Meclisi üyesi Mehmet Yavuz elinde Mardin'de bulunan cenazesinin ailesinden alınan kan örneğiyle uyuşması üzerine teşhis edildiğini söylemişler. Bu arada dün de gene Nevin Sungur'un bize hatırlattığı ve söylediği Rohat Aktaş'ın genç gazeteci İHA'de şube başkanı Mardin'in Erdal Kuzu da Azadiye Velat gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Rohat Aktaş'ın cenazesinin de ha buradaki soğuk hava deposunda teşhis edilen 8 cenazeden biri olduğunu aktarmış ve akıllara seza açıklamalar var. Vücut bütünlüğü bozulmuş gibi steril terimlerle tarif ediliyor. 114 cenazeden alınan numune ve 82 aileden alınan kan örneğinin hadli tıp İstanbul'da gönderiliyor. Yaklaşık 60 ailenin kan örneği de sonradan gönderilmiş. Avukat Erdal Kuzu diyor ki 41 cenazenin kimliği tespit edilmiş, cenazelerin vücut bütünlüğü bozulmuş, çoğu yanmış, aileler teşhis edemiyor diyor. Kimi yerlerde ailelerden fotoğrafla teşhis etmeleri isteniyor. fotoğraf üzerinden silopide böyle yapılmış mesela. Aileler zaten travma yaşamış. Yapılan bu uygulamalarda ailelere travma içinde yeni travma çok ağır bir travmatik durumdan bahsediyoruz tabi e, bu şekilde e, özellikle de e, şeyden bahsetmek gerekiyorsa bu sürekli mesela çeşitli e, yazarların e, kaleme aldığı denemelerde de çocuklar üzerindeki etkilerinin ayrı bir anlam taşıdığını da söyleyebiliriz yani anne bomb diyen ve bu şekilde bomba seslerini söyleyebilen belirtebilen bomba olayını anlatabilen çocuklardan bahsedebiliyoruz sadece çok parlak bir psiko, sosyo sosyopsikolojik durum olduğunu söylemek mümkün değil doğrusu ve eee Hafta sonuna doğru DNA örneği verilen veren aile sayısının 140'ı aşıca bekleniyormuş. Çağrılar ailelere kan vermeleri için çağrılarda bulunuyor sürekli olarak. Urfa'da 18, Silopi'de, Habur'da 62, Şırnak'ta 10, Mardin'de 12, Cizre'de 15 ve Antep'te 20 cenaze otopsi işlemleri için bekletiliyor. Silopi, Habur, Soğuk Hava Deposu'na 73, Urfa'daki hastaneleri 28, Antepe 20, Mardin'e 17, Şırnağı 13, Cizre'ye 16 cenaze gönderildiği de öğreniliyor. Bu arada dün e, Tosun Terzioğlu'nun, Profesör Tosun Terzioğlu'nun cenaze töreni, çok kalabalık bir cenaze töreni vardı ve Orada Lale Mansur'a gruptan katılan Lale Mansur la ayaküstü bir konuşma fırsatı bulduk. Mesela bir 15 bir saat bir çeyreklik bir ara verilmesine rağmen top seslerinin duyuldu ve çıkan kimsenin dışarı çıkamadığını anlattı Lale Mansur'da Cumhuriyet Gazetesi'ne de yazacağını söyledi. Bugün bakma fırsatı bulamadık ama ve valiye sordukları zaman onlar ateş ediyor içerden demiş olduğunu söylüyor. yani Zor bir durum var. Halbuki evet. biz kulaklarımızla ve burnumuzda kokusunu ve sesini duyduk. O bir top idi diyordu. Böyle de bir durum var. Belirsizlik durumu var. Şimdi heyetten katılanlardan Bahri Bayram Belen Hukukçu, avukat, programcı dostumuz. Onunla da son durumla ilgili birkaç soru soralım. Günaydın Bahri Bey. İyi yayınlar, günaydın. Günaydın, merhaba. Bu 24 saatlik ateşkes çağrısı bir çığlıktı adeta ve Change.org üzerinden de şey yapıldı, imzada toplandı. Ne, ne durumda sizin görebildiğiniz kadarıyla birazcık bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi kısaca söyleyeyim. Zamanınızın da dar olduğunu öğrendim. 30 Aralık'ta yani her şeyden önce yaşam önemlidir diyen gruptan arkadaşlar bir kere daha yetkililerle konuşalım ve Cizre'deki gibi ve o bölgedeki diğer yaşanan acılar gibi bir aşı acı bu surda mahsur kalan kişiler içinde yaşanmasın, tekrar olmasın. Bunun için yetkililerle konuşalım. Oradaki e, mahsur kalan insanların aileleriyle konuşalım. E, orada lafı dinlenen, sözü dinlenen insanlarla konuşalım diye gittik bir grup arkadaş. E, vilayetten randevu aldık. E, hakikaten e, vali yardımcısı Taner Bey bana çok umut verdi. Yani biz devlet bunu yani sivil irade bunu <gülüyor> istiyor her an onları güvenli bir şekilde çıkarabiliriz dediler bu görüşmeden oldukça umutla ayrıldık işte katılan arkadaşlar söylediniz herhalde evet ee, ve e, bu umutla ayrıldık tam vilayetin kapısından çıktık ki bir haber geldi <gülüyor> ee, o arada yeşiller de vali bey görüşüyordu dediler ki işte bir saat 15 dakika yani 16 ile 17-15 arası herkes çıkarsa bu iş çözümlenebilir diye. Bunun gerçekçi olmadığı anlaşılıyordu ama yani yine de olabilir mi diye tabii oradaki insanlara e, konuşmak istedik. E, Sur'da e, açılan bölgelerden işte Pratijli Merkezi'ne gittik orada arkadaşlar vardı. Yeşiller de oraya geldi dedik ki işte 16 ile yani 45 dakika kalmış. 16 ile 17-15 arası bu olabilir mi falan gerçekçi mi işte oradaki insanları oluşturulabilir mi çünkü belli bozrumlarda bazılarının telefonla iletişim kuruyor bazıları ile <gülüyor> yani bu pek gerçekçi görünmüyordu ama yani kim oradan salimen kurtulabilirse bunun olanakları yaratılsın diye yani tam 16'yı ya 10 geçir falan 5 geçir mi 10 geçir mi 15 geçir mi yoğun bir havan toplu sesi ve makinalı tüfekle tarama sesle gelmeye başladı. Evet. İnanamadım yani bu <gülüyor> yani şaka gibi bir şeydi. Yani vilayette e, bir vali yardımcısı bu konuyla ilgili tam yetkili olduğunu ve oradaki vatandaşlarımızın çocuk, sivil, kadın yaralı ve hatta çok açıkça söyleyeyim dedi vali yardımcısı. Yani oradaki bu atışmada olan insanlar direnişçiler dahi çıkabilirler. Güvenli bir şekilde çıkabilirler. Yani bu kadar e, emin, kararlı ve kesin konuşan bir vali yardımcısından sonra bu 16'ya 10 geçe hani dışarı çıkabilsin insanlar denilen saatteki yoğun e, havan topu atışına şaşırdık. Evet 16 16-13 diyor diye yazmış Dilek gökçün tam yani bu 16. Öyle olabilir evet. tam yani Hatta o arada biz dışarı çıktık bu ne oluyor falan diye işte hizmet barikatlar, oradaki askeri araçlar falan var, yeşiller falan çıktılar. O arada da bir yine işte özel harekattan polisler geldi, işte burada ne oluyor basın açıklaması olmasın gibi. Ben de dedim ki ya burada dedim, valilikten çıktık biz 16 ile 17-15 arasında. Ee, herkes çıkarsa bu iş çözümlenir diye bir şey söylenirdi. Bu gerçek bir ama siz bir anons duydunuz mu dedim. Oradaki yok duymadık. Bizim görevimiz başkanı duymadık dedi. Yani oradaki tabii ki parlamenter heyetin duyması önemli dünya kamuoyasından ama bizim yani insan olarak bu ülkenin insanı olarak ilayetten alınan bu söz üzerine yaşadığımız tablo Gerçek dışı bir şey geldi. Bunun üzerine yine o vali yardımcılarını aramaya çalıştık. Dedik ki konuşacağım size göreceğim. Akşam bu durum nedir diye anlamaya çalıştık ve ertesi günü e, biz oradaki hani aklına, e, duygularına, bu işin çözümüne katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz insanlarla konuşmaya başladık. Onlar dediler ki yani siz gördünüz yani burada. Verilen saatler içinde insanlar oradan çıkmaya çalışsa nasıl bir güven duygusuyla yani ne cesarete çıkabilecekler? Yani bu olur mu? Hani bu gerçekçi bir şey 4-5 saat olsun veya aslında bu işin hani bir önceki cuma günü 6 kişi çıkmış biri yaralı bunun oradan çıkarılması 4,5 saat sürmüş. Onun üzerine biz dedik ki bu gerçek değil. Ben şimdi orada bu işi gören bir insan olarak bana yani bir de akşam dediler ki işte yarın e, bu sefer e, iki saatlik bir süre e, dedim ki ben ben orada içeride olsam asla çıkmam yani çünkü böyle bir şey nasıl olabilir bu iki saat içerisinde e, dediler ki yani yani iki gün olsa bu salimden herkes çıkar ve bu. Çatışma durur, biter artık. Yani bu sur olayı, Diyarbakır'daki çatışma olayı biter dediler. Herkesten izindiğimiz. izlerim bu ve bunun üzerine tekrar biz vilayete gittik. Bu sefer e, Vali Yardımcısı Mehmet Demir Bey'le konuştuk. O da bizi iyi karşıladı. Yani bir önceki Vali Yardımcısı gibi bu işin bitebileceğini, bitmek istediklerini, hatta oradan çıkan insanların şu konuda kolonya bile ikram edeceklerini, tamam kolonya onların bir sunumu olabilir ama... Mesela oradaki insanların burada artık çıkanlara beyaz bayrakla çıkanlara yaralılarını almak için beyaz bayrakla dışarı çıkanlara bir önceki şey olaylardaki gibi atış edilmeyeceği bence size verilirse bu işin olabileceği önemliydi. Bunları konuştuk ve dedik ki bakın burada gerçekçi olay yani en az iki gün ama hadi 24 saat Burada çocuklar var, kadınlar var, bebekler var, yaralılar var ve işte toplam 200 insan var. Bu 200 insan yani 2 saatte 3 de bu gerçek değil. <gülüyor> 24 saat olsun ve bu, bu başarılmaya çalışsın. Bu Cizre'deki gibi bir yeni olay yaşanmasın. Bu kadar kanın, gözyaşının, ateşinin, üzüntünün içinde herkesin ocağına ateş düşerken, siviller, polis, Asker, bu, bu bitsin buna katkıda bulunsun ee, Diyarbakır Valiliği bu ateşin içinde bize bir umut ışığı böyle bir çiçek kondursun bu olayların içine bir, bir gül kondursun <gülüyor> böyle bir şey olsun onun üzerine e, bu konuda bir yapılabilecek basın açıklamasının e, çok yararlı olabileceği kanaatine vardık valiliği olan görüşmemizde o kanaate vardık. Ee, aslında bu basın açıklamasına e, işte oradaki diğer sivil toplum kuruluşları da e, katılırsa bunun etkili olabileceğini düşündük. Hemen çıktık. Tekrar diğer bu aklına güvendiğimiz, fikrine güvendiğimiz insanlarla konuştuk. E, i̇şte oradaki iş Adamları Derneği, insanatları Derneği bir sürü kesimde baroyla konuştuk ve e, bir çağrı yapalım dedik. Hani saat iki buçuk. Ee, bu metni alelacele, çünkü asıl olan e, tarafların bu konuda artık Diyarbakır'da çatışmanın, Diyarbakır'da savaşın, Diyarbakır'da sur denilen bir kabusun İzledeki gibi yenilenmemesi için, yeniden bu acıların yaşanmaması için bir umut doğmuştu. E, bu metni hazırladık. İşte, e, iki buçukta da bu açıklamayı yaptık. Bu tabi 2 saatlik süre olayı duruyordu ama bizim umudumuz hakikaten gerçekçi bir şekilde 24 saat Sesim geliyor mu acaba? Geliyor geliyor dinliyoruz 24 saatlik bir sürenin yani yetmese de birçok şeyi çözümlemeye taktığı olabileceği inancındaydık ve umutluyduk Bilmiyorum şimdi burada yani Bilayetin yani sivil iradenin oradaki sivil iradenin bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidara geldiği ilk günden beri ısrarla üzerinde durduğu milli iradenin temsilcisi olan bilayetin biz her gün her zaman yarın dahi e, bu insanların güvenli çıkmasından yanayız şeklindeki açıklaması ki bu ciddi bir açıklamaydı kararlı bir açıklamaydı. E buna oradaki Diyarbakır'daki bütün e, kesimlerin Evet demesi ve bunun için 24 saatlik gerçekli bir saatin verilmesi ciddi bir irade oluşması bir anlamda bir anlaşma e, bir sözleşme gibiydi. <gülüyor> Ama bu 24 saatlik e, bu işin çözümü için yani yeni bir gizlerini yaşanmaması için. E, bu 24 saatlik e, bir süreç halen olabilir mi, olabilecek mi bilmiyorum ama e, yeni gelen yani akşam gelen haberlerden orada yaralıların olduğu söyleniyordu. E, bunu çok önemsiyorum. Halen daha umudumu yitmedim. Yani milli irade, milli iradenin temsilisi olarak birayettekiler orada. Fakat e, bu işin çözümlenmesini istiyor. Bakın Cenevri işte savaş hukukunu bırakın, ulusal hukuk, bırakın anayasamızı, anayasamızdaki güvencelen şey, her şey bırakın, insan olarak, vicdan olarak, gürek olarak, oradaki tüm görevliler çocuk sahibi olarak, baba olarak bu işle ilgili hakikaten iyi niyetlilerse, E, bu işi yapabilme konusunda en ufak kafalarında bir irade varsa, varsa daha evvelde yapılmış olan bu sokağa çıkma yasakları kaldırılabilir. E, ve bu, bu insanlar oradan tahliye olabilir diye düşünüyorum. Umudumu halen yitirmedim ama akşam gelen yaralılar var haberi. E, doğrusu e, içimi acıtıyor ve kafamdaki şüpheleri artırıyor Çünkü biz o gün <gülüyor> vilayetten çıkıp hani... Sivil toplum örgütlerine haber verelim. Onlar da buna ne diyorlar? Diye, bu çağrıya katılırlar mı? onun haberi vardı olaydan zaten. Evet. <gülüyor> Bunları konuşurken aslında çok yoğun adeta yani bir havan topu da değildi bu sefer. Ee, saat 12-1-1.30 kere doğru zamanda korkunç bir bombardıman sesi. Hani evet. bunu dedik ki orada bir askeri işte bu işin güvenlik güçlerinin bakın bu işe uyun anlamında bir e, şeysi. E, Gözdağ altta işte bir uyarısı olarak anlayalım. Ciddi bir bombalama yani öyle havan topuyla ateş filan değil. Yani bir gün önceki 16 13'te veya 16 10'daki e, Sur bölgesindeki o muhasara altındaki yere yapılan havan topu gibi değil. Bombalanıyormuş gibi birisi. Şimdi ondan sonra gün akşam gelen bu yaralı haberleri biraz umutlarımı kırıyor ama halen umudunu yitirmek istemiyorum. Eğer orada Kürtlerin sözü geçenleri, ileri gelenleri, sivil toplum örgütleri, iş adamları, insan hakları derneği, barosu bu iş biter diyor ise sivil iradede yani biz bu işi bitirmek istiyoruz. Orada artık kimsenin ölmesini istemiyoruz diye düşünüyor ise bunun gerçeğe ulaşması lazım. Gerçeğe ulaşması için bir engel yok. Hani birileri işte bazı haberler söylendi. Orada yani tamam sivil irade böyle diyor ama asker e, buna karşı olabilir. Askerin de e, acıları var. Askerin de kayıpları var ama burada asıl olan sivil iradedir. Milletin iradesidir ve bu milletin buradaki istemiyor ise bu çakışan iki irade bu işi çözebilmelidir diye umudumu yitirmemeye çalışıyor. Bahri Bey çok teşekkür ederiz. Ee, biz de aynı dileklere katılıyoruz. Ee, takip etmeye devam edeceğiz. İyi yayınlar kolay gelsin. Açık kaste. Evet, Sales in the Sunset Bir başka ünlü parça daha Feltz Domino'dan dinlediğimiz Bir standart diyebiliriz Feltz Domino'nun doğum gününde ikinci bir parça dinledik Ondan 1928'de New Orleans'de Doğmuştu Evet şimdi Biraz gecikmeli olarak sizin önüne bağlanıyoruz Seyyare izin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar Günaydın Sizin. Merhaba nasılsınız? Günaydın merhaba. Bugün sorabilirim nasılsınız diye değil mi? Evet. Ee, evet Can Dündar ve Erdem günün artık özgür olması çok Önemli bir gelişme kendi seslerinden evet. de sabaha karşı şeyi verdik bizde kendi seslerinden yansıtma imkanı da bulduk biraz sabaha karşı orada verdikleri demetçlerden Türkiye'de hakimler Türkiye'de de hakimler var diye manşet atmış bugün cumhuriyet gazetesi zaten öyle çıkmış. Evet. Ee, hakikaten çok sevindirici bu kadar karanlığın arasında bu kadar ümitsizliğin arasında e, adaletin yerini bulabildiği bir, e, bir umut bir şey diyelim e, adalet ne kadar yer, yerini buluyor? E, 90 küsür gündür yanımda 92 gündür e, tutukluydular hayatlarından çalınan o günler ne olacak? E, bunun e, bir diye karşılığı var mı o kadar stresin o kadar üzüntünün karşılığı ne olacak tabi onu hiç düşünmüyoruz biz bununla bugün mutlu oluyoruz ama tabi bir de diğer gazeteciler var Her, hepsinin serbest olması lazım tek bir tanesinin bile içeride olmaması lazım hapiste Sadece işte, e, işte Candı'da Erdem Gül değil işte e, Kürt gazeteciler olarak mesela geçen yani isimlerini bile bilmediğiniz birçok bir insan var. E, isimleri e, ancak işte araştırılınca bulunabilen bir, bir, bir dolu insan var ve maalesef sayı giderek artıyor. Tabi bir de Hidayet Karaca, e, Gültekin Avcı, Mehmet Baransu var. Onları da işte ayırıp ama onlar işte şöyle böyle e, demekle olmuyor. Adalet herkes için geçerli olmalı. Hiç kimseyi bu adalet duygusundan en azından biz kendi vicdanımızda bence ayırmayalım. Bu hataya düşmeyelim sakın. O yüzden o, o benden, şu senden olmasın. Ama tabii bu mutluluğu da kimseye kusanda bırakmayayım. Hakikaten çok sevindirici bir gelişme. Ben şimdi şeydeyim Almanya'dayım Bamberg'de ve burada hakikaten günaydın bir gün oldu <gülüyor> bu sayede. Evet. evet. Ee, insan keyfini de çıkaramıyor hakikaten hiç olduğu yerin ortamını vesaire ee, ve Türkiye'nin nasıl irtifa kaybettiğini e, Türkiye dışına çıkınca ve e, Türkiye dışına adım atmaya çalışınca çok daha fazla anlıyorsunuz ee, bütün o bakışlar vesaire e, aşağı bir ülkeden geliyor olma hissinin size yaşatıldığını tekrar e, insan fena halde e, hissediyor bu aralar Olmasın bu ya. Biz buna layık değiliz. İnsanlar olarak kendini ya. Değil mi? Evet aynen öyle. Yani bu bazı kendisine gazeteci gazeteci diyen bazı insanların bunun vatana ihanet demesi de bu kullanılan e, deyimin... Onlar e, değil. Kutu, yani yayın onl yapılacaksa onlara yapıl. Evet, evet. Onlar gazeteci değiller. E, bunu hiç unutmayalım. Evet Ve Bir anlamda bir birlik olunca da sonuçlar alınabiliyor. Bunu, bunu da görmek lazım. Hatta Türkiye'nin üzerinde dünyanın etkisini fark etmesi lazım. Amerika'da işte Joe Biden'ı ziyareti bence kritikti. Burada bir takım mekanizmaları harekete geçirmek bakımından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkisi Türkiye Anayasa Mahkemesi üzerinde hala Ortada işte bu kararda da etkili. Dolayısıyla dünyanın da biraz Türkiye üzerindeki gücünü fark etmesi lazım. Biraz daha vicdanla hareket etmesi lazım. İşte real politik diyorlar. Aslında real politik dönüyor, onlara vuruyor. Ben eminim mesela bugün işte ab bulunduğum Almanya'da şimdi girer girmez benim işte 2020 yılına kadar 3.6 milyon milliyeciği haberi mesela benim karşıladı ekranlarda. Ee, yani daha iki adım attım neredeyse e, dakikalarda diyelim. Pasaport kontrolünden geçtikten hemen sonra. Ee, ben eminim ee, orada öyle bir organize ağlar, çeteler bodrumda kurulmuş ki e, bunu takip eden e, gazeteci arkadaşlarımla da konuştum. E, yedi düvelin bir anlamda... E, Afrika'dan tutun Pakistan'a kadar bir takım başka ülkelere kadar inanılmaz bir çete kurulmuş Bodrum'da insan kaçakçılığı için. Bunlar hiç mi bilinmiyor hiç mi önlenemezdi? diye insan düşünüyor neden böyle bir şeye izin veriliyor diye. bu tabii ki o organize suç çeteleri insan kaçakçılığı yapan sadece orada durmuyorlar. Hem o insanların canına kastediyorlar hem ondan sonra bambaşka yerlere gidiyor iş. işte burada hem gazete çok ihtiyaç var. Neyin ne olduğunu açıkça ortaya koyabilmek için. Her konuda çünkü bu organize suç çeteleri Türkiye'yi sarmış vaziyette. Türkiye'nin İki sınırında da işte daha önce de birazcık bunlardan bahsedeyim. İki parantez adeta. Bir Suriye sınırı bir işte Ege kıyılarında ayrı ayrı bir insan kaçakçılıkları, ticaretleri yürüyor. Bütün bunları silah kaçakçılıkları tabii Erdem ve can dünlerinde başını yakan şekilde. Bütün bu çeteleşme hallerinin. E, büyük bir temizlikle Türkiye'den Temizlik temizlik lafını da çok Geçiriyoruz maalesef bugünlerde e, Bu başka bir temizlik Gerçek temizlik İnsan temizlenmesinden bahsetmiyorum ben Ekranlarda e, medyada çok rahat e, Yapıldığı gibi e, o Savaş dili değil bu Hakikaten e, çetelerin çökertilmesi yoluyla Türkiye'nin o büyük temizliğe gidiyor olması bunu yaşıyor olması lazım. Dünyanın da biraz buna odaklanması lazım. Bunun da yolu hepsi birbirine bağlantılı. İyi gazetecilik e, gazetecilerin özgürlüklerinin Türkiye'de desteklenmesi çok önemli. Bütün insanların desteklenmesi özgürlüğünün bu anlamda çok önemli. Yoksa öyle e, arka kapılarda. olabiliyoruz. E, şey yapılan böyle gizli kapaklı anlaşmalarla bir şey olmuyor ve dönüp diyorum işte Almanya'da Merkel'in sonunun geldiğini bence siyaseten önümüzdeki yıllarda göreceğiz bu e, tamamen e, Türkiye'de ben nasıl işte anlaşmamı yaparım e, orada kimin antidemokratik lidermiş şuymuş buymuş önemli değil e, ben gemimi yürüteyim e, endişeyinin e, yatırımının tamamen ters ettiğini biz göreceğiz söyleyeyim Öyle Hatta belki evet. Türkiye'deki liderlik değişimiyle de Almanya'daki birbirini izleyebilir yani. Evet ilginç bir tespit bu. Real politik kelimesi zaten Almanca'dan doğmuş bir kelime ve Angela Merkel da bu kendi dilinde Al büyük Alman dilinin, Almanca dilinin hakkını veriyor doğrusu. Gerçek anlamda real politik uyguluyor yani insan haklarını temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak Avrupa medeniyetinin üzerinde yükseldiği hukuk devleti hak, temel haklar ve özgürlükler temelini hiçe sayarak bir mültecileri Türkiye'de tutabilmek için seçimden önce de ziyaret ederek filan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarette bulunarak yani Türkiye'yi resmi ziyaretinde bulunarak bu real politikin çok çarpıcı ve iğrenç örneklerini de verdi e, tabi ya yani orada e, hakikaten e, AKP'nin karitmasının çizildiği bir dönemde o gelen e, uzanan el e, Almanya'dan o verilen pozlar psikolojik olarak etkiliydi kesinlikle bence bunun oy seçmen davranışında bir etkisi olmuştur kaldı ki bunun yanı sıra iktidar tavırlarını değiştirmemesi yaptıklarının doğru olduğunu bir anlamda onaylanması gibi de bir psikoloji yarattı da ortada onun dışında tabii bir de yünker ve diğer işte alavu birliğinin liderlerinin E, kapı arkalarında yaptığı pazarlıklar var işte onun da kayıtları sızmıştı bundan birkaç hafta önce de bahsettik e, onların da tabi e, Merkel'den bu anlamda aşağı kalır yanları yok e, e, Avrupa Birliği de işte raporunu açıklamayı geciktirerek ki or oradaki e, sızan kayıtlarda da var e, başka bir seçim desteği yapmış oldu e, yani e, şeyden e, Ege Denizini aşan aşmaya çalışan e, mülteci sayısında düşüş yok bu da ortada şimdi bahar ayları ve yaz aylarıyla beraber önümüzdeki birkaç hafta test zamanı deniyor görecekler bakalım evet yani bütün yani, bu kış kıyamet için. evet Neden? yani kış kıyamette bile bu rekorlar kırılmaya devam ediyorsa son derece vahim bir durum var demektir Gayet mantık tabunu söylüyor yani En berbat mevsimde fırtınaların, buz gibi suların içinde gene de mesela geçenlerde bir rakam vardı. İtalya üzerinden yani Akdeniz üzerinden Avrupa'ya giden göçmenlerden bu ay bu düne evvelki güne kadar 400'den fazla insan ölmüş. Yani bir hesap yapınca 7 kişinin ölmekte olduğu aralarında çocuklarında bulundu ve her gün 7 kişinin ölmekte olduğu bir durumdan bahsediyoruz. O Peki şeye de iki kelimeyle değinecek olursak bu Avrupa'nın bazı ülkeleri 16 ülke mi Avusturya başta olmak üzere bu geldikleri yerde çıkış kaynaklarına dönsünler şeklindeki kararı nasıl değerlendiriyorsun protokolü? Ya bütün bu kararlar aslında Avrupa'nın bu kadar akılla, yani akılla derken bu kadar aslında ortada kaliteli olması beklenen politikacılar var, ilkeler var vesaire. Türkiye'deki durum gibi değil yani Avrupa'nın hali. Bu kadar yanlış kararların veriliyor olması, bu kadar tamamen bencilce kısa vadeli sorunları ötelemeyi amaçlayan kararların veriliyor olması dehşet verici. Ve bunun sonucu işte Orban'da çıktı mesela. Avrupa Türkiye'ye yalvarıyor diye mesela kendi ülkesindeki bir popülist politikayı Erdoğan'a yalvarılıyor diyerek. İşte sonra ne oluyor ben Macaristan'da bunu yaşadım mültecik krizi döneminde oradayken. Orban haklı işte adam doğru söylüyor deniyor. Evet. Ve desteği giderek artıyor mesela. Bunun sonucunda Avrupa kendi popülist partilere aşırı sağ partilere teslim eder tam işte kaçtıkları yağmurdan kaçarken doluyor tutulmak budur yani aslında evet. en büyük şansları olan Schengen'i çökertiyorlar her tarafta Şengen'in işte kontroller başladı Belçika'da da sembolik vaziyette Belçika Avrupa Birliği'nin sembolik coğrafi merkezi olarak orada da kontrollerin başlaması önemli yani bunun sonu yok yarın öbür gün işte karayolunda başlayan kontroller E, hava e, şeyinde de başlayacak. Yani e, Avrupa'da bir yerden bir yere uçarken de kontrol edilmeye başlayacaksınız. E, ondan sonra Schengen çökmüş olacak. Biz bir bakmışlar kendi e, ulus devlet politikalarına yine tamamen hesaplanmışlar. E, zamanlar Avrupa'yı savaşa geçiren. Ve bütün e, onlarca yılın kazanımı yok olmuş. E, geçen yıl Umberto Eco'nun e, merhum o da. Geçti geçtiğim felsefelerde kaybettim. Umberto Eco'nun bir mesela yazısını okudum. Ee, bir zamanlar Habermas 2000 yılında Habermas bir e, dizi yazı istemiş. Derida'dan tutun işte şeye kadar e, Umberto Eco'nun kendisine kadar Avrupa'nın dev entelektüellerinden geleceğe dair e, ne düşündükleriyle ilgili diyorlar. Umberto Eco da orada e, işte Avrupa'yı bekleyen iki e, seçenek var. Bir tanesi Balkanlaşma diyor ya yani işte bir daha parçalanarak kendini işte bir anlamda o şey birliği sağlayamayarak çöküşüne doğru gidecek veyahut da bir Amerikalaşma yani bir nevi işte orada kastettiği bölge ruhunun daha egemen şekilde de baskın şekilde politikalarda hayatta rol oynuyor olması Avrupalı ruhunun Ve işte şu an Balkanlaşma tarafına doğru gidiyor o istikamette Evet, yani bu konuya ben de iki küçük ilavede bulunayım. Yani Deutsche Welle'de bir haber var. Bugün Avrupa Birliği'nde mülteci krizi Türkiye'de düğümlendi başlıklı. Ama Almanya İçişleri Bakanı 7 Mart'a kadar bekleyin demiş. Thomas Le Maizier, bu hedefe ulaşılamaması durumunda Avrupa genelinde başka yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade etmiş. Sınır denetimlerine önem verdiklerini ve ...Türkiye-Yunan sınırının korunması için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz demiş. Ne demekse bu. Ee, ve bunun e, bayağı aslında ne olduğunu da açıklamamışlar. Karşılıklı suçlamalar var Avusturya İçişleri Bakanı ile falan. Yani ortalık her perişan bir durumda. Bir de kafa karıştırıcı bir ikilik var. Bir taraftan Luxemburg Dışişleri Bakanı yanlış hatırlayamıyorsam... ...NATO'nun her zaman Türkiye'ye destek vermesi diye bir şey söz konusu değildir diye açıklamalar yapıyor bir diğer taraftan NATO Türkiye'de göçmenler konusunda, İger'deki göçmenler konusunda topyekin işbirliğine gitmeye çalışıyor. Evet, bir bu var. bir de şeyi de eklemek lazım. Biraz önce programa girmeden bunu konuşma, azıcık konuşma fırsatımız oldu ama ilginç çarpıcı bir yazı da var Common Dreams'de çıktı. A Cemetery of Lives, but not Lives diye yani Midilli'de çeşitli kişilerle görüşme yapmış Bruno Stanyo, Ugarte diye. İnsan Hakları İzleme Örgütünün yardım, başkan yardımcısı ve Avrupa Birliği bu Belçika'nın Brüksel'in küflü işte steril ortamından çıkıp bir midilli de bir toplantı yapsa çok farklı bir gelecek görecek orada büyük bir meza, şey mezarlığı var diyor yelek can mezarlığı ama hayatlar yok diyor. Yani yok görünmeyen kayıp hayatlar var felakete doğru gidiyor diyor yani Avrupa Birliği açısından da ve son olarak da şeyi de eklemek istedim bu noktada e, Noam Chomsky de e, Trump Donald Trump'ın yükselişini e, Hitler'e benzetmiş ama bu çok önemli çünkü Telesur'un haberine göre ekonomik belirsizlikler zayıf toplumsal koşullar korku ve işsizlik nedeniyle yükselmişti Adolf Hitler diyor, Ben durumu 1930'lu yıllarla kıyaslamak çok ilginç. Ben o yılları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Benzer küresel durum ve ekonomik belirsizlik geçen yüzyılda faşist liderlerin ortaya çıkmasına yol açan dönemdekine paralellik, benzerlik gösteriyor diyor. Ki bu IMF'den de dünyada ekonomik durgunlukla ilgili yepyeni bir raporun ardından bunu okuyoruz. Evet, işte dünya için bir dönem. Ee, bu anlamda Türkiye işte kendi demokratikleşme dinamiklerinde fena halde de yalnız kalıyordu. İşte tekrar konuşmamızın başındaki noktaya dönersek de işte Candinder verdiğimiz bir anlamda taliyeleri, ümidimiz işte de tekrar tekrar bunu e daha da yazarak, vurgulayarak dünya e ya bu anlamda hepimizin belki ulaşmaya çalışması lazım. Ee, bu, bu halde bırakamazsınız Türkiye'yi, kendi kaderini te, te, veyahut bir işte, e, lider kapitalarını terk edemezsiniz. Bunun belirli insanlar için çok ağır. Bence bir, e, sonuçta son kerte de Avrupa için de çok ağır olacak. Amerika iletiş bir şekilde e, her zaman daha pragmatik ilişkiler yürütmeye çalışan e, Amerika, e, şu an Avrupa'dan daha bir anlamda ilkeli davranıyor. Bu da enteresan bir, bir tarih, isterseniz. <gülüyor> nokta bence Türkiye'nin dış ilişkileri açısından. Avrupa o kadar boş vermiş durumda ki bir anlamda Amerika daha ülkeli gözüküyor. Bir bakış açısı bu. Diğer bir bakış açısı Amerika biraz böyle bu kendi real politiği çerçevesinde Türkiye'yi kendi haline bırakmanın daha büyük daha bedellere sebep olacağını anlamış durumda sonunda gidiyorma geliyor o açıdan biraz da benim yorumum Cem Dündar ve Erdemgül ile ilgili yeni devlet eski devlet karşılaştırması yapıyorum ben eski devlet demek istemiyorum çünkü birazcık daha eski işte o şey yeni Türkiye'nin söylemlerinden bir tanesi Erdoğan ve AKP'nin işte eski devlet hep ayak bağı oluyor, hep işte darbeler ediyor, hep işte yargı suskusu var, yargı darbecileri var, o var, bu var, beyaz tükler, bilmem ne falan, seçkinler, elitler, halka karşılar gibi o popülist söylemlerini çok kullanıyorlar. Ben yüzden klasik devlet lafını tercih ediyorum. O da şöyle benim tezim, ee, klasik devlet Ee, ya eski Türkiye'nin e, bir cumhuriyet geleneği var. Bir onun, onun arkasında işte Osmanlı geleneği var. Hep bir devlet gelenekleri var. Bundan da çok övünülüyor bir yandan. İşte 16 devlet yaptık, yıktık, bilmem, yenisini kurduk vesaire. Devlet geleneğimizin güçlü. E, Türk tarihinde ve Türkiye tarihinde ee, aslında bütün halklarla da beraber Osmanlı ve ondan sonrasında hep bir şey var bir e, tamam dışlanma var, şu var, büyük ağır ihlaller var vesaire e, hiçbir zaman demokrasi beşiinden bahsetmiyoruz. E, fakat e, hukuk devleti kaidesi var, bir devlet diyeti var. Ne olursa olsun bir şekilde işte hukukun işlemesine dair. Yasalarla bir takım şeylerin yapılmasına dair mesela bu konuda hep şey söyleniyor darbe zamanlarında dahi böyle olmadı çünkü nedir o orada vurgulanmaya çalışılan hukuk, ya o zaman hukuk, bile hiç olmazsa hukuk, yasalarla evet, evet hukuk çerçevesine yapılmaya çalışıldı bir takım şeyler bütün o iflaller dahi bu çok önemli bir nokta. Şu an yapılan mesela Erdem Gülcan Dündar'ın iddianamesi ve diğer gazetecilere yönelik iddianameleri vesaire baktığınızda hukukçular tarafından yazılmadığını düşündürecek çok tuhaf, tamamen böyle tuhaf tuhaf o populist bir anlamda ideolojiyi savunan ve bu insanların o aslında ideolojiye karşı darbe yapmaya çalıştığı halkın iradesini baltalamaya çalıştıklarını iddia eden çok tuhaf iddianameler. Hukuk yok orada. Hukuk ee, yok. Evet. Dolayısıyla yani bence bu noktada o klasik devlet refleksi, işte biraz yani şu hukuk devletine dönelim yani refleks devreye girmiş durumda. Yeni devlet çünkü bunu tamamen kişiselleştirilmiş idare ve liderlikle yok etmeye çalışıyor. Yani lider ne istiyorsa canı istedi, oldu. Tamam bu kanun benim. Evet aynen öyle. Peki yani bu Dündar ve Gül kararına hukukçu şeylerinden de Erdoğan'ın baş danışmanlarından Burhan Kuzu'nun da pek öyle hukuki bir şey tepki vermediğini de görüyoruz. Tutuklu yargılanmak suçlu, tutuksuz yargılanmak suçsuz anlamına gelmez diye bir tepki göstermiş göstere göstere yani. Yani biz bitirmeyeceğiz bu işi peşindeyiz demek istiyor tabii. Evet öyle demek <gülüyor> istiyor. Peki son ne, olarak gibi. <gülüyor> ben de bir şey sorayım. Bu taraf gazetesindeki şey, yazlarına son verdiğini anladık, gördük. Basılmayan son yazını okuyunca haberdar bir de onunla ilgili iki cümlede alırsak öyle bitirelim. Önceki şey söyleyeyim, benim hani tarafta yazımın yayınlanmaması çünkü basın sorunlarında devede de kulak gibi. Ama tabii genelde ben bunu çok da küçümsemek istemiyorum. Kendim için değil, başka gazetecilerin yazılarının da bir gelenek halinde. E, konmaması, sansürlenmesi bunlar hiçbir zaman hoş şeyler değil sırf bunun için yoksa bence dediğim gibi öyle şeyler var ki mesela e, ha, ha, hakikaten konuşamadığımız gazetecilik sorunları var Azadiye Velat gazetesinin mesela e, muhabiri e, Ronay Aktaş'ın e, yanmış cesedi bulundu yani yanmış cesetlerden DNA testiyle bulunabilen kimliği artık ceset, gazetecilik cesetlerinden de bahsediyoruz öyle bir ortamdayız Keza işte bu tutuklu gazetecilerin avukatlarıyla konuşuyordum bu dönemlerde. Onların yaşadıkları bildiğimizden çok daha ağır. Psikolojik baskıyla mesela tutuklulukları müthiş bir işkenceyle, bir psikolojik işkenceyle devam ettiriliyor. Dolayısıyla yani ben bu nokta işini kaybedenler, çok zor şartlar altında çalışanların yanında komik bir şey kalıyor benimki. Fakat tarafta gecikmiş bir karardı. Çünkü tarafın kötü konuşmak istemiyorum gene çünkü orada çalışan insanlar var ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar belki maaş ödeniz diye ümit ediyorlar ama tarafın böyle çok kötü bir huyu vardı gazetecilerine hiç zaman para vermemek gibi ki ben kendimi bununla ayrı tutmaya çalışıyorum çünkü ben almadım bir şey hiç zaman karşılık Verilmedi bana ama e, mesai çalışanlar için bambaşka bir şey. Her gün oraya gidiyorsunuz fiziksel olarak oradasınız gazetede falan. Bu çok büyük bir ayıptır. Ve şimdi yeni yeni e, bu karardan sonra öğreniyorum ki çok daha bildiğinden ağırmış durumlar. Ve e, bu haksızlıklar artık bütün bu e, bence Mehmet Baransu'ya da yapılan ayıptır. Yani Baransu'yu sevin sevmeyin e, bu hiç önemli değil. Ama yani orada bir vefasızlık hikayesi vardır. Bunu da görmek lazım. Sonuçta tutuklu ve mağdur durumda biridir Onun yazılarını koymamakta o kadar çok şey var ki taraflayydı Yani hangi birini anlatayım yani son zamandaki yayın politikası değişik iddiaları da maalesef biraz e, hoşa gitmeynce ama ben bu, bu buradan şikayetten burada bırakayım Bence en büyük şey çalışanların hakkını yenmesidir avukatlık vesaire hizmetlerinin hiçbir zaman açılan davalarda e, yalnız bırakırmaları mesela vesaire yani çok şey var böyle gecikmiş bir karardı benim açımdan. Keşke koysalar diye yine 9 yıl 9. yılımıza girmiştik bir anlamda. İnsan bir yazı koyabilir, ne yazdılar, koydular. Evet. <gülüyor> o ayrılanlar dalgası vardı biliyorsunuz. Havuza atlayanlar. Onların onlar yazılarında hiç benim de mesela hakaret eden bana yazılar konmuştu o zaman. Hem çifter çifter konmuştu Bir tek Melih Altı Okun Şeyi vardı Yazısı Altı Okun O ikincili kere Bir tane veda ikinci veda yazısı yazmaya çalışmıştı Orada bana biraz sataşıyordu O yazı konmamıştı O da sansür diye o dönemde geçmişti Halbuki Zaten son veda yazısı konmuştu İkinci yazıydı o ikinci intikam yazısı gibi Yani demek ki böyleymiş. Bundan sonra ben yazı hayatıma devam ediyorum. E, haberlerde yazmaya başlıyorum ve onun için 1.2'de de e, yazılarım olacak. E, 1.2'de beni çok mutlu etti. Hemen şey yaparak bir teklife gelerek. Dolayısıyla kurtuluş çok benden. Oyildiniz siz galiba değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz size. Bakalım. Ama en kötü durumda sizsiniz yani kafa ütüleme olabilirsiniz. En kötü durumda mı? Efendim? <gülüyor> e, en kötü durumda mı? Ne? Hı, tamam. Nasıl? Görüşmek üzere. En kötü durumda sizsiniz ya yani dinlemeye gönül kalıyorsunuz. Hmm. O kişilerin iştenen okumaz da. <gülüyor> evet. Bizi isteyen evet, şey de radyo kapatabilir canım kadar var. var. <gülüyor> öyle bir şey de var. Hayır yok canım. Hayır ama siz kapatabilirsiniz. Biz kapatamayız yani. Yani. evet. Ömer bir... mantı ve evet. can kombi olarak. Çok yakın Sizle bir. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Beni e, son yıllarda aslında e, siyasi yoruma bağlayan siz oldunuz. Çünkü tarafa çok, çok sıkkım sıyrılarak ve istemeye istemeye yazdığım zamanlar oldu. Sırf yazı yazıyor olmak için. Ama siyasi yorumun keyfini de bana açık radyo yaşattınız Size teşekkür bir boş bilirim. <gülüyor> evet. Bu daha başlangıç evet. <gülüyor> diyelim evet, yola devam. Eğitim ve konuşmayı da yaptım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık Gazete Açık, Açık gazete. gazete Cem Çetinle Spor Günaydın Cem Günaydın Ömer Bey Günaydın Cem Bey Günaydın Sevgili Cem ee, Biraz özür dileriz Biraz sarkma oldu programda Çünkü gündemin yoğunluğuna bağlı olarak Bazı konuklarımız oldu Konuları toparlamak zor oldu biraz. Ama böyle. Evet, <gülüyor> şeyelim. <gülüyor> FIFA ile <'yla> mi başlayalım? <gülüyor> Tabii. Blatter ve <gülüyor> Platin'in cezaları indirilmiş. Evet, indirildi. Tabii dalga geçer gibi yani. 8 yıldan 6 yılda indirildi. <gülüyor> ben de onu soracaktım. Şey ne demek bu? Indirmek mi oluyor şimdi? Yani bu resmen dalga geçiyor. Yani ee, çünkü... Platini, zaten amaç neydi? Platini'yi FIFA Başkanlığı yarışından bir şekilde ekarte etmek. Bunda da başarılı olundu. E, bu seçime Platini katılamıyor. E, zaten katılsaydı da e, rahatlıkla bu seçimi kazanacaktı. E, i̇ki tane aday var. O adaylardan bir tanesi e, şeh Salman diğeri de Infantino. Zaten herkese bir açıklama yaptı. Önceki gün e, dediler ki zaten Platini olsaydı biz burada olmayacaktık dediler. Burada bir takım gerçekleri ortaya koyuyor zaten. Platin'siz bir ama işin ilginci Platin'i ekarte eden güç e, bu iki aday seçilirse ne yapacak? E, Zürich'te ciddi bir kaotik bir durum var. Yani gelen e, bilgiler e, bu gerçeği gösteriyor. Çünkü neden kaotik bir durum? Herkeste şöyle bir endişe var. E, acaba 27 Mayıs Ya da e, 3 Aralık günü olduğu gibi FBI ya da polisi gelip e, FIFA'nın bazı üst düzey yöneticilerini yine e, gözaltına alacak mı? E, bu senaryolar yaşanacak mı? Endişesi var. Çünkü hatırlarsanız 27 Mayıs günü e, tam da seçimlerden iki gün önce e, FBI ve İsviçre polisi 7 üst düzey FIFA gözaltına almıştı. 136 yöneticisiyle Daha sonra bence dolayı 3 Aralık günü de bu defa iki SİFA de başta gözaltı alınmasıyla sonuçlanmıştı. Acaba bugün de tam seçim günü seçim sabahı böyle bir senaryo yaşanır yeni gözaltılar söz konusu olabilir mi? E, hedeflerden biri de e, 5 başkan adayından 2 tane SİFA e, şey salmaz yani. Evet, o konuda da benim e, soracak bir sorum var. Söyleyecek sözüm var mı? O tartışılır ama yani Bahreyn'de şu sırada dünyanın en acayip e, hukuki şeyleri, tuhaflıkları yaşanıyor. Zaten işgal altında bir ülke. Bahreyn, Suudi e, kuvvetleri orada e, ve bu beş yıl önce e, yapılan gösterileri e, kutlamak için bir kere daha e, ortaya çıkan insanları da bastırdılar ve hatta orada olayları gözlemek için bulunan Amerikalı gazetecileri bile apar topar tutukladılar filan böyle inanılmaz şeyler olan bir yer Bahreyn ve fakat evet. onun şeyi de prensi de şimdi aday yani çok acayip bir durum. O 2011'deki halk ayaklanmasında eee o şey salvanıp halka yönelik insan, insan haklarına uygun olmayan davranışlardan da e, suçlanıyor. Yani, ha, yani mesela işte <gülüyor> bir, onu bilmiyordum bile ben yani. Onu da şimdi sen söyledin. Bu kadar yani göz göre göre e, bile bile lades olabilir mi? Hukuk devletinin zaten ayaklar altına alındığı hukukun üstünlüğünün bir e, ortamda. Tabii e, bir o var. Bir de e, Salman'a yönelik bir diğer suçlama da bu. 2009'da Sifar Yönetürkü'ne girerken işte bir takım e, yolsuzluklara, e, ilegal para trafiğine karşısında yönelik suçlamalar var. E, zaten bunun için e, Salman da yani bu sabah e, FBI tarafından, Vesliçe <gülüyor> polisin ortak bir operasyonuyla gözaltına alınır mı mı sorusu sor, soruyor herkes. yani ne <gülüyor> tabi tabi yani böyle bir tehlike böyle bir Hatta ben dün akşam yatarken Sabah uyandığımda yine Sütçeden Zülük'ten böyle bir haber gelir mi e, Merak sorusuyla Yaktım baktım sabah Şimdilik bir şey gözükmüyor e, Ama tabi e, Ne olacak ne bitecek e, Böyle bir tehlike var yani Salman'a karşı Salman temiz bir aday değil yani <gülüyor> Hatta da bir açıklaması vardı Yani Birileri bir suç işlemişse tabii ki e, bunun cezasını çekmeli ama e, şifada da bu seçim gerçekleşmeli çünkü şifanın bu seçime ihtiyacı var e, şeklinde bir açıklaması oldu e, şimdilik tabii e, takip ettim yayına girene kadar e, bir haber düşer mi düşmez mi bir geliş olur mu olmaz mı diye baktım ama şimdilik bir gelişim yok ama tabii e, yani böyle bir tehlike böyle bir risk var e, hatta Önceki gibi gündemimiz parlamentoda bu konuda açıklama da bulundu yani e, sorgulanması gereken bir kişi aslında başka bir olabiliyor gibi Evet yani istiyoruz. o soru o tabii. Peki buradan e, dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz dar zamanda. Tamam. E, şeye e, bu Lazio maçındaki şeyleri Lazio maçından önce yani geçtiğimiz hafta içerisinde e, ba... Baş, Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yaptığı bir açıklama vardı. Yani Türkiye'deki iç savaş ve yurt dışında olası dış savaşla alakalı çeşitli açıklamalar yapıyordu ve bu açıklamayı kestiler. Fenerbahçe ve Gal Trabzon Özür dilerim Galatasaray ve Trabzonspor maçındaki yaşananlardan bahsettiler. Yani Trabzonspor'un çok büyük bir tepkisi vardı. Medyada da bir şekilde ya görülüyor ya görülmüyordu bu. Dört maçlık dört kırmızı kartlık bir maçtan bahsediyoruz. Üç gol çıktı ve maç bütün hafta boyunca. Neredeyse tüm haber kanallarında tartışılan en önemli şeylerden bir tanesi oldu. Ben Cem Bey'in vaktimiz kısa olduğu için bu maç hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorum eğer mümkünse. Yani e, aslında bir sürü parametreden bakılabilir ama çok kısa tabii e, ne söylemeyi bilemiyorum. Yani biz e, ciddi bir, Türkiye'de hakemler konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor zaten. Bu e, sürekli bahsediliyor. Yani AKM'lerin yetersizliği e, sadece bu maçta sınır değil. Yani geçen e, haftalardaki programlarda da konuşmuştuk. En fazla bundan e, Kasımpaşa'nın e, başı. Ardını söylemiştim ee, ki Cumhurbaşkanımızın takım olarak biliniyor. Hakemlerden en fazla çeken takım Kasımpaşa'ydı. Tabi iddiası iki takım başında yani hakemin inanılmaz derece bir kötü yönetimi. Evet. Yani gerçekten bir takım kompletörleri e, dillendirebilir miyiz? Yoksa bu gerçekten hakemin e, basiretsizliği mi? Yani hak etmeden bir noktaya gelen bir hakemin sonu mu e, sorusunda sorabiliriz? Gerçi çok başarılı bir hakem olduğu da söyleniyor. Yani Kimden söylüyor o da bir şüpheye götüren bir şey. Bu kadar başarılı bir erkekse, bu kadar basit hatalar nasıl yapabilir? Ben sporum, gerçi, şu açıdan çok seviyorum. Çünkü sporda eğer siz hak etmeden bir şeyleri elde ediyorsanız, birileri siz hak etmeden bir taşıyorsa işte böyle ya da böyle rezil oluyorsunuz. Çünkü neden? Spor herkesin gönü, gözü önünde yapılan bir şey. Dolayısıyla performansınız eğer siz alınızın teriyle or oralara gelmiyorsanız aracılığıyla, desteğiyle hak etmeden bir noktada <gülüyor> o zaman ister istemez işte e, bu tablolarda yaşanıyor. Yani e, şöyle bir gazete bir dihane da okudum. E, doğru mu değil bilmiyorum. Tabi işte hakem maçtan sonra hüngürlülü ağlamış vesaire vesaire. Yani e, acındırıyorlar mı? Onun için mi? Yani acıyın işte bu çocuğa. Yani yukarı üstüne gitmeyin. E, peki ben hep şu soruyu <gülüyor> o, kim o, o, o, nok o noktaya gelmeyi hak edenlerin e, önü kesildiğinde Ee, o hakkı yenildiğinde o insanların yaşadığı üzüntüyü o zaman e, ne yapmamız lazım? E, hak etmeyenler e, e, e, hak etmeden bir noktaya geliyorsa da bir eline gelsinler. Bir yani, dilarlamaları bana zaman e, üzüntü e, yani. yani. evet, Peki şimdi oradan Galatasaray taraftarları İtalya'yı karıştırdı diye bir haber var elimizde radikalde. Çok acayip şeyler olmuş. İtalya'da siyasi polemik Lazio maçı için onu da kaybetti evet, evet. 3 de Roma'ya gelen Galatasaray taraftarlarının davranışları ortalığı karıştırmış. Muhalefet İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırmış Galatasaraylılara göz yumuyor diye. Bir takım hooliganizm ve karşıda Lazio'nun taraftarları arasında da galiba epey bir faşist var. Neofaşist. Yani sadece İçişleri Bakanı değil, Roma e, Çağdılar İtalya İtalya'nın iç siyaseti de karıştı. Yani geliyorlar taraftarlar çünkü geçen sene Fener taraftarları e, da maçta e, böyle bir hooliganizm e, sergilemişlerdi ve hatta e, İspanyol merdivenin bölgesinde de epey bir ciddi bir zarar vermiş geldi e, tarihselde. Burada da Borgese e, bahçelerinde olmuş aynı şey. Evet bu sefer de orada oldu işte e, kağıt bombalar, bilen meşaleler, şunlar, bunlar. Yani tabii bunlar tabii akıl olacak şeyler değil yani nasıl oluyor güvenlik tedbirleri, zaafı mıdır, başka problemler midir, ülkedeki iç çekişmeler midir? Tabii bu gerçekleri için ama gerçekten İtalyan siyasetçilerin çıkışı müddet edemez. Tabii bu davranışlar yani böyle iddiasız karşılaşmalar için bakın sporda ne konuşuyoruz, maçı konuşacağımız yerde taraftarların sergilemiş olduğu davranış burçukları şiddeti konuşuyoruz. Yani birileri acaba insanlar şiddeti konuşsun diye mi e, bu davranış bozukluklarına göz yumuyorlar? Ki tabii spor ister kirletiyor. Ya da birileri sporu e, kullanarak e, kendi amaçlarına ulaşmak için mi böyle bir strateji izliyor? Ben tabii bunları da sorguluyorum. E Lat yollarda şey diyorlarmış, biraz önce Selahattin'le konuşuyorduk. Yani işte Türkler geliyor, mamma Turki diye böyle... Oradan da doğulu bir yani oryantalist bir bakış işte. Türkler geriler geliyorlar diye. Ya Türkler geliyorlar. Maça da geliyorlar. Türkler İtalyayı gezmeyle gidiyor. Değil. O zaman da gidiyoruz yani. <gülüyor> yani e, üstelik de çok sayıda Türk e, gidiyor e, her yıl e, seyahat acentelerinin turlarıyla. Yani <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sadece futbol maçı için gitmiyoruz. Yani i̇nanılmaz bir şekilde bir manipülasyon var. İşte i̇nanılmaz bir şekilde bir kaos yaratma olduğu söz konusu. Ama işte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş, neredeyse onu da aşacak en büyük göçmen dalgaları sorun çözülmesinin alakası bile yokken, yükselirken tabii bunların olması çok doğal yani. Evet, tesadüf değil mi? Hepsi de bağlantılı şeyler... Herkes bir şekilde bir şeyleri kullanmaya çalışıyor, bir şekilde bir şeyleri sömürmeye çalışıyor. İşte bilgi toplumu olmadığımız zaman, e, sorgulamayı becer, beceremediğimiz zaman, her söylemene inandığımız zaman da e, birilerinin işini kolaylaştırmış oluyoruz. Birilerinin işini kolaylaştırırken de kendi işimizi, kendi hayatımızı bir parça tehlikeye atmış oluyoruz gibi geliyor bana. Yani insanlar da neden sorgulamıyor? Kimsede bir şüphe yok, kimsede bir merak yok, bir okuma yok, öğrenme arzusu yok. Her söylenimine de inanma var. Her söylenimine de inandığımız zaman herkes herkesi kandırıyor. Herkes herkesi kandırdığı zamanda da ortaya bir güven sorunu çıkıyor. Kimsede kimseye güvenmiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Belki şey şeyle kapatmak iyi olabilir. Tamam. Bu TRT'de canlı anlatımı... Kestiren küfür krizi diye Evren Selim verdiği abi de işte, harikaymış. Ben maalesef seyredemedim. Yoksa eğlenceli olabilirmiş. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal Barcelona maçında... Bir İngiliz... evet, orada da ya, ya Maçı Londra'dan anlatan Yalçı'nın açıklaması ya, vardı. Yani öyle e, kötü bir yerde maç anlatıyoruz ki. yani Yani ile içiçeyi seyircinin ortasında maç anlatmaya çalışıyoruz şeklinde. 45 dakika ee... sürekli küfür etmiş. Sarhoş bir İngiliz taraftar. Hepsi yansımış. Özellikle de ya, Cüneyt Çakır'a. Yani, Sattına giden herkes bilir ki yani bu İngiltere olsun İtalya olsun İspanya olsun yani bu statlarda insanlar küfürden insanları varsa mümkün mümkündi yani e, bu iki kere iki dört yani evet. siz bunu ediyor ediyormuşsunuz yine sorduğumuz zaman yani tamam küfür etmek iyi bir şey değil ama insanlar oraya gidiyorlar her toplum her kesimden insan gidiyor ya yani ve bir, bir şekilde de bir deşarj olma olayıydı deşarj olma olayı da var. E bir de işleri gitmediği zaman, ayağ de yanlış karar verdikleri zaman e, spor da duygulara hitap eden bir unsur. Evet. Yani spor hiçbir zaman mantığa hitap etmiyor ki öncelikli olarak duygulara hitap ediyor. E, duygulara hitap ederken siz oraya da boşalmaya gittiğiniz zaman yani birileri de yanlış bir şey yapıyorsa ah canıma kembenin niye böyle yaptı? diye birilerinden bir reaksiyon olmayacak tabii hiçbir zaman yani. E, Hayır ter, ben, Benim anlamadığım şu e, TRT Niye canlı anlatımı kesmiş Yani tedbir almıyorsa Yakından e, seyircilerin Taraftarların e, şeyleri Tabii. Küfürleri yansımayacak bir tedbir Almıyorsa niye yayınlıyor Yayınlıyorsa evet. da Niye o zaman 65. dakikada Yayını kesip Türkiye'deki Merkez stüdyolardan devam ediyor Bunu birisinin bize izah etmesi lazım herhalde ki çünkü bu maçlar için bir para ödüyorsunuz yani bu maçlar için bir de evet. bir var. E, dolayısıyla oranın e, bu, bu alması lazım yani. Ama işte gerçekten üzerinde durulması tahmin ediyorum ki KVP bu konuda ya da e, gerekli girişimleri başlatmıştır. Çünkü gerçekten kabul edilemeyecek, yerincilik kabul edilemeyecek bir durum. Yani siz öyle belli bir yatırım yapıyorsunuz, muhabirlerinizi gönderiyorsunuz, para açıyorsunuz ama e, stüdyoda maçta da anlatmak gerekiyor. Cem artık vergi vermeyelim TRT'ye. Emreik stadında oluyor bu iş yani herhangi bir stadda değil. Avrupa'nın şu andaki en modern bol e, stadında bu süreç yaşanıyor. Tabi anlaşılır gibi değil yani mutlaka bu konuda TRT daha sonra bir açıklama yapmadı yani bu konuyla ilgili olarak. E, Acak... bir açıklama yapmasını beklerdim yani durumu izah edecek bir açıklama yapmasını e, bir özür de dilemediler galiba değil mi? yok hayır hiç böyle yani Eyle, de ama e, işte bu kamu kuruluşlarındaki bu iletişim yönetimi e, biraz e, sancılı yani e, bu, bu konuları hiç özen göstermiyorlar bu konularda bir profesyonel bir çalışma da söz konusu değil yani, bu konuda bir açıklama yapıp e, kamuoyunu bilgilendirilere ben beklerdim şahsen Cem çok teşekkür ederiz İlahi diliyorum. Şey, Kolay şey, gelsin. Cem Spor şey. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Bu çok gene her zamanki gibi yoğun bir haftaydı. Son açık gazetesini bitirirken ama son derece ilgi çekici bir haberimiz var. Güney Kore'de Seul'de protesto yasağına karşı hayalet protesto yapılmış hükümet ifade özgürlüğünü kısıtlıyor diye ve hologramla yetkililerden izin alamayınca ekrana yansıttıkları insan boyutunda hologramlarla protesto düzenlemişler. Hükümet çok kızmış ona da yapamazsınız demiş ve cezalandırmayı düşünüyormuş ama kimi nasıl cezalandırılacağını bilmiyorum. Belki. İspanya'dan örnek aslında geçen sene İspanya'da da yapılmıştı başkent Badritte güvenlik yasasını hologramla protesto etmişti insanlar yürüyüşünü göstermişlerdi insanların hologramları. Cezalandırmışlar mıydı? Hayır. Burada hologramları cezalandırmaları hoş olabilir. Evet. Belki lazer atarlar ha? gösterilen şeylere. Hayaletlerin üzerine lazer sıçratsalar nasıl fikir? İlginç olabilir. Peki. Allah'a diyeyim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. a